Ağzı belli Allah'tan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahir Rabbi Alalamin. Sallatu sallamun Aleyküm ya Seyyidler Yürlüler ve Laahirin. Ve İla Jami'ü Anbiyayı ve Musallin. Ve İla Jami'ü Uliyayı. Ve Alhamdülillahir Rabbi Alalamin. Rabimiz anlamaya çalışıyorduk. Onun için el-ef'âr-ül-hüsnâ ve aşk demiştik. Allah'ın fiillerini öğrenmeye çalışırken, Allah kullarına, mahlukata nasıl muamele ediyor? Bütün bu muamelenin onun sevgisinden, muhabbetinden, rahmetinden olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bütün bu fiillere karşılık mutlaka Allah'ın kulundan istediği, beklediği bir şey vardır. Nedir o? Şükretmek. Şükreden bir kul olmak. Bunu görmeyince, anlamayınca şükretmek mümkün olmaz. Eğer muameleyi Allah'tan bilmezsek nasıl şükredebiliriz? Şükredemeyiz. Dolayısıyla... Tam tersine nimeti kimden bilirsek şükrümüzü ona yaparız. Onu da Allah'a şirk koşmuş oluruz. Yani faranca bana böyle yardım etti dediğimizde eğer Allah'tan bağımsız olarak onu söylediysek onu Allah'a şirk koştuk. Şükrü Allah'a değil ona yapmış olduk. Onun için nimet nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin Mutlaka o kimdendir? Allah'tan. Allah bendendir dedi onun için. Hiçbir şeyi bana şirk koşmayın. Sadece bana abd olun dedi. Sıra Allah'ın nimet veren, niame fiiline gelmişti. Allah nimet verir, nimetlendirir. Nimet deyince sevilmemize vesile olan her şey demektir. Her ne ki bizim sevilmemize sebep oluyor, o Allah'tan bir nimet. Bir bunun manevi olanları vardır, bir de zahiri olanları vardır. Bir dünyaya ait olanları vardır, bir de ahirete ait olanları vardır. Bir de ayrıca ahirette zaten dünyadayken o... Manevi nimeti alanlar ahirette de o nimetlere kavuşmuş olur. Ama nimeti alınca nimetin sevinci mutlaka yüzünde görünmelidir. Halinde, fiilinde görünmelidir. Eğer görünmüyorsa şükretmiş olmadı. Mesela eğer Allah birine zahiri olarak nimet vermişse, o da sürekli böyle ağlıyor, yok diyorsa yoktur, durumumuz kötüdür, fakiriz dediyse bu nimete nankörlüktür. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Görmeyi seviyor ve görmeyi istiyor. Sahabeden biri Resulullah Efendimiz'i ziyarete geliyor. Öslü başı böyle, tabiri ca'yı ise direnci gibidir. Diyor, Resulullah Efendimiz ona sordu. Senin malın yok mudur? Bu daha biliyordur. Var dedi Ya Resulallah. Yani böyle üstünü başını düzeltecek kadar malın var mıdır? Var dedi Ya Resulallah. Hem de çok daha fazla var. Niye böyle dolaşıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Yani bunu böyle Sanki zahitlik olarak sanki böyle e, tevazu mi zannediyorsun? Allah verdiği nimeti kurun üzerinde görmek istiyor. Bu şükürdür. Hem şükür olmuş olur, hem de senin bu harine kimse senden ne bir şey ister ne bir şey bekler. Senin hayır yapmanı da manaydır. Üstün başın düzgün olursa biri belki senden bir hayır umar, senden bir şey ister, senden yardımcı olursun. Evet, Allah onun için ayet-i kerimede buyuruyordu, yiyin, için, şükredin. Ama israf etmeyin, saçıp savurmayın. Yiyorsun, içiyorsun, şükrediyorsun. Sadece ya Rabbi, şükür demek şükür değildir. O nimetten bir de ahirete gönderiyorsun. Allah'ın kullarına yardım ediyor, ahirete gönderiyorsun. Fatiha'da Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yoluna, ilet diye, hidayet et diye Allah bize duayı öğretti. Kendisine nimet verilenlerin yoluna hidayet et. Neydi bu nimet? İman nimeti, aşk, muhabbet nimeti, hikmet nimeti, ilim nimeti, Rabbini bilme, tanıma, marifetullah nimeti, kendini bilme, kendini tanıma nimeti, hayatı bilme, dolayısıyla bu hayatı yaşarken ne yapacağını bilme nimeti, bununla beraber Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi bu sirat-ı müstakimde yürüme nimeti. Hepsi nimet, hepsi manevi nimettir yalnız. Önce buna şükredip sevilmek gerekiyormuş. Eğer Allah bize böyle bir yolu ikram etmişse, böyle bir nimeti ikram etmişse, İlk şükrü ona yapmamız gerekiyormuş. Buna sevilmek gerekir. Bir de ne buyuruyordu? Andolsun olsun ki nimetlerime şükrederseniz, onu arttırırım. etmezseniz azabım çok şiddetlidir. Eğer biri bunu nimet olarak görmezse şükredemez. Allah'a teşekkür edemez. Şükretmeyince ne olur? Nimeti kaybeder. O ona çok şiddetli azap olur nimeti kaybettiği için. Namaz kılmak, secde etmek nimettir. Oruç tutmak nimettir. Allah demek nimettir. Allah için bir şeyler yapmaya çalışmak nimettir. Allah'ın rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini dert edinmek büyük nimettir. Sırat-ı müstakimi bilmek, o yolda böyle yürümeye çalışmak büyük nimettir. Tevbe etmek, Allah'a dönmek büyük nimettir. Rabbini tanıyıp, aşkla, muhabbetle Rabbini tesbih etmek, hamd etmek, tekbir etmek büyük nimettir. Nimet bu, bu peygamberi nimet, bu sıdıkların aldığı nimet, şahitlerin hayatını imanına, kulluğuna şahit kılanların nimetidir. Bu aynı zamanda salihlerin kazandığı nimettir. Eğer bir insan, bunu nimet olarak görmezse, nimet deyince, onu böyle ekmek olarak, dünya hayatındaki nimetler olarak anlarsa, o nimeti, eşek de biliyor. Eşek de, ottan iyi anlıyor. Değil mi öyle? İnsanın, mutlaka, Allah'ın kendisine nefrettiği o ruhun şerefini taşıması gerekir. Kim olduğunu, onun önünde peygamberin olduğunu, peygamberin ona örnek olduğunu, peygamberin kazandığını, kazanması gerektiğini bilmesi gerekir. Allah zaten onları da anlatıyor, böyle zahiri olarak bir nimete kavuşanları, onları da anlatıyor. Sadece oraya baktıkları için, eğer, Onlara bir nimet verdiğimizde, Rabbim bana ikram etti der ya da bu benim hakkımdır der, ben buna layıkım der. Ama Allah nimeti biraz kısınca, ya umutsuzluğa düşer, ya isyan eder, Rabbim bana ihanet etti der. Nimet olarak onu görmüş ya, imanı yok ya onda Allah duayı öğretiyordu. Ehdine siratel müstakim, siratel lezzine en'amte aleyh. Bizi Sıra'tı müstakime hidayet et, kendisine nimet verdiğin kulların yoluna. Bu durumda önce Sıra'tı müstakim, Sıra'tı müstakimde olabilmek için hidayetçi gerekir. Hidayetçi ile beraber Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmuş oluyoruz. Hidayetçi ayrı bir nimettir. Öyle buyurdu, her kavmin bir hidayetçisi vardır. O gün her kavmin içinden bir şahit çıkarırız. Şahit hidayetçi demektir, şahit imam demektir. Örnek olan demektir, örnek olan. Önce manevi nimetleri görmemiz lazım ki, iman etmiş olalım. Hayatın ahireti kazanmak için olduğunu anlayabilelim. Evet, onun için Fatiha ile başlıyor ilk nimetle ilgili olan. Kalem Suresi 1. ayetten itibaren. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel, vel kalem ve ma yestur. Kaleme andolsun. Yazdıklarına andolsun. Sen Rabbinin nimeti sayesinde Mecnun değilsin. Müşrikler, Resulullah Efendimiz'e mecnun diyor. Rabbinin nimeti sayesinde. Eğer Allah birine nimet vermişse, Allah onu destekliyorsa, o yanlış yapmaz, o şaşırmaz. Mecnun aynı zamanda cinlenmiş demektir. Kelime manası öyledir. Senin için kesintisiz olmayan bir nimet vardır. Neden? Allah ile beraberdir ondan. Sonu olmayan, ebedi bir nimet vardır. Muhakkak ki sen azim bir ahlak üzeresin. Azim bir ahlak üzere olduğun için kesintisiz nimet vardır. Dolayısıyla Aklakı güzel olanlar kesintisiz nimeti kazanır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Kişi güzel aklakıyla gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruçlu sevabi alır. Sizin Allah'a en sevgili olanınız, aklakça en güzel olanınızdır. azim aklak Allah'ın isimleri demektir. Allah'ın isimleri üzerinde tecelli ediyor. Böyle biri daimi olarak ibadet halindedir. İsimler Allah'ın ismi olunca Allah onun üzerinde isimlerini seviyor. Onun için Allah'a en sevgili olan ahlakça en güzel olandır. Muhakkak ki mütaki olanlar Allah'a karşı sorumluluğunu bilenler kabul edenler, Rabbini ciddiye alanlar için Allah katında, Rableri katında nimetlerle donatılmış cennetler vardır. Biz hiç Allah'a teslim olanları o mücrimlerle beraber tutar mıyız? Bir tutar mıyız? Yani mücrimlerle Allah'a teslim olanları, mütaki olanları, ahlakı güzel olanları, Allah'a karşı cürüm işlemiş suçluları bir tutar mıyız? Aynı muamele yapacağız? Devam ediyoruz ayet. Sen Rabbinin hükmüne sabret, o balığın karnındaki Yunus gibi olma, sabırlı ol, o kavmini terk etti, karşıtı öyle yapma, sabret, sabırlı ol. O, o balığın karnında Rabbine dua etmiş, Rabbini davet etmişti, neyle davet etmişti? La ilahe illa ente subhaneke in kuntu mine zalimin demişti. Ben, sen subhansın, senden başka ilah yoktur. Ben nefsime ettim. ben yanlış yaptım, bakfiret diyor. Elbette ki bunu da, Allah onun gönlüne vahyediyor. Tövbeni böyle yap, istiğfarını böyle yap diye. Eğer bizden ona bir nimet ulaşmamış olsaydı, mutlaka yerilmiş olarak kaybedecekti. Fakat Rabbi onu seçti, onu salihlerden kuldi. Allah nimeti vermiş. Bu nimet iman nimetidir, Allah'a teslim et nimetidir, itaat nimetidir, Rabbine ters düşmeme nimetidir. Diyelim ki bir yanlış yaptık. Ters tarafa gittik, Allah'ın yapma dediği bir şey yaptık, bir kul olarak, hatayı günahı söylemiyor, bir kul olarak yani. Yapmamız gereken şey nedir? Hepimiz o halde miyiz? Elbette ki. Kaçmışız ondan, Rabbimizi bilememişiz, bulamamışız, bizden neyi istediğini anlayamamışız, ters tarafa gitmişiz. Yapmamız gereken dua nedir? La ilahe illa ente subhaneke, in kuntu mine zalimi. Öyle ki o karanlıktan kurtulalım, o mağaradan çıkalım. Bu nefis karanlığıdır, nefis mağarasidir. Benlik mağarasidir. Benlik karanlığıdır. O için Allah oraya karanlık diyor, karanlıktan. <gülüyor> kim samimiyetle bu duayı yaparsa çünkü ayetin devamında biz müminleri böyle kurtarırız dedi. Onu kurtardık demiyor. Onu kurtardık. Buna beraber biz müminleri böyle kurtarırız dedi. Yani müminler eğer böyle söylerse onu kurtarır. Onun için söylüyoruz. Biri bir belaya mı düşmüş? Hapse mi düşmüş? Kendi nefsinin zindanına mı düşmüş? Yapması gereken şey bu duadır. Başka dua yok. Mutlaka kurtarır çünkü Allah'ın vaadi var. Allah vaadinden dönmez. Yalnız bu duayı bütün samimiyetiyle yapması lazım. Yoksa Faranca şöyle yaptı onun için, Faranca bana böyle mani oldu kulluk yapamadım. Yoksa işte bu böyle suçluydu, mecburen öyle yaptım. Bu duayı yapmamıştır. Bütün gönlüyle yapması lazım, oradan çıkar bulunduğu halden çıkar. Biz neden bunu kardeşlerimize zikir olarak yaptırıyoruz? Nefsimizden kurtulalım diye, benliğimizden kurtulalım diye, şirkten kurtulalım diye, Allah ile aramızdaki perdeler kalksın diye yaptırıyorum onu. Sonuç nedir? Rabbi onu seçti ve salihlerden kıldı. Bunun sonucu da budur. O Rabbini seçmiş olur. Rabbi onu seçer, salihlerden kılar. Gerekeni yapar. Bu nimet. Allah buna manevi nimet diyor. Allah doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Eğer böyle iman ediyorsanız, bunu böyle anladınızsa, vekil olarak sadece onu bil, Rabbini bil, vekil olarak Rabbini vekil olarak tutmak ne demektir? vekil vekaletini Rabbine ver Rabbim benim vekilimdir de bütünüyle ona güven hem dünyanın için hem ahiretin için hem canın için malın için her şeyi için vekilin o olsun. Eğer o doğunun da batının da Rabbi ise dünyanın da ahiretin de Rabbi ise her şey ona aitse gibi tevekkül et. Onu kendine vekil kabul et. O benim vekilimdir di. Bunun dışında bir şeyden endişe etme, sana düşer, sadece O'na koşmaktır, O'na firar etmektir, O'nun emrettiği, sevdiği gibi yapmaktır. Kendini O'na bırak, kendini O'na teslim et. Hitap Resulullah Efendimiz'edir, O'na söylüyor, dolayısıyla hepimize söylüyor. Onların, müşriklerin senin hakkında konuşmalarına, onlara sabret. Onlardan güzel bir ayrılmayla ayrıl. Güzel bir hal, güzel bir tutumla onlardan ayrıl. Öyle gürültü yapma, kavga etme. Bu seni iyendirmiyor. Sen sadece güzellik yap. Müşriktir. Sana saldırıyor, laf söylüyor, sen karşılık verme. Sen güzel bir şekilde böyle uzak dur. Uzak ve çalış. Ayrıl. Onlar benim nimetlerimi yalanlıyorlar. Sen onları bana bırak. Ona, Onlara birazcık süre tanı. Onların işleri bana aittir hesapları bana aittir, nimedi ben vermişim onu bana bırak onları onun yanında, Allah'ın yanında hiç kimseye nimete layık hiç kimsenin nimete layık bir ameli yoktur nimet olarak kimse bir şeyi Allah'tan hak etmez. Layık olmaz. Ancak kim hak ediyor? Kim Rabbinin cemalini istiyorsa, yaptığını Rabbinin cemali için yaptıysa, sadece onun katında bu nimete layıktır. O Allah'tan bunu alır. Allah'ın cemalini istediği için muhakkak ki Allah da bunu verir ve onu razı eder. O razı olunmaya layıktır. Rabbinin cemalini isteyen, isteyip gerekeni yapan, cenneti isteyip gerekeni yapan değil. Bir tek nimete layık olan bunlardır. Bir tek bunun karşılığı vardır ve o buna kavuşur. Allah'ın cemaline kavuşur. Razıya olur. Bunu istediği için razıya olur. Bu sadece ahirette mi? Hayır. Dünyada da bu böyledir. Rızasını demiyor. cemalini diyor. Neden böyle olması gerekir? Çünkü iman bunu gerektiriyor. İman. Allah'ı biliyorsun, tanıyorsun, iman etmişsin, seviyorsun. O seni yaratan Rabbin. Sen onu görmeyi nasıl istemezsin? Bu mümkün müdür? İsteyemiyorsan tanımıyorsun demektir. O'nun Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, seni nasıl sevdiğini, her anda sana nasıl muamele ettiğini bilmiyorsun, onun için isteyemiyorsun. Hatta öyle ki, mü'mindirler, Allah'ın cemalini, cemalini müşahede ediyor. Acaba var mıdır, yok mudur diyor. Hatta öyle ki, Allah apaçık, onlar yüzleri parır parır parırlar, Rablerinin cemalini seyrederler diyor. Acaba diyor, ahirette var mı yok mu, acaba nasıl görüyor. Yani sen Rabbini seviyorsun. İnsan sevdiğini görmek istemez mi? Onunla konuşmak istemez mi? Onun kendisine konuşmasını istemez mi? İstemiyorsa bu nasıl sevmektir? Bu nasıl imandır böyle? Evet. Benim bir hakkım var Allah. Beni seveceksin, beni isteyeceksin. Yaptığını, amelini Beni görmek için, benimle olmak için, beni tanımak için Yapacaksın Onu kabul ediyorum Hani beni istiyorsun ya Onu da verir ve seni razı eder Bunun dışında, hiç kimsenin yaptığı bir iş Nimete layık değildir Bir de Allah'ın emri var, anlat وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ Rabbinin nimetini anlat. Kesintisiz anlat. Daha doğrusu her anda anlat. Rabbin sana ne nimet vermişse onu anlat. Nimetini anlatmak demek, hamd etmek demektir, şükretmek demektir aynı zamanda. Rabbim bana böyle nimeti vermiş, böyle ikram etti. Rabbim her anda bana, Rahmetiyle muamele edip ikram ediyor. Beni cennete davet ediyor. Beni kendine davet ediyor. Beni yakınlığına davet ediyor. Rabbinin nimetini anlat. Aslında bizim de burada şu anda yaptığımız şey odur. Onu anlamaya çalışıyoruz. Nimetini anlamaya çalışıyoruz. Yoksa böyle işte Allah'ın verdiği Rüya görüyor diyor, anlatmamak lazım, Anlasak artık bir daha göremeyiz. Öyle bir şey olur mu? Şeytanın yaptığı hiledir bu. Allah bir nimeti vermişse onu söylemek lazım. Onu gizlemek doğru değildir. Onun için hangi nimet olursa olsun, varsa nimet söylemek lazım. İman nimeti mi var? Ne demesi lazım? Ben Rabbimi seviyorum demesi lazım. İman nimeti var. Allah marifet mi vermiş? Onu paylaşması gerekir, ikram etmesi gerekir. Eli mi vermiş? Onu öğretmesi gerekir, anlatması gerekir. Mal nimetini mi vermiş? yine öyle. Hamdolsun, şükürler olsun. Rabbim ikram etti, ikram ediyor demesi lazım. deyip ahiretini kazanmak için vermesi lazım. Nimet'i anlatmak Allah'ın emriymiş. Söyledim başta, en büyük nimet elbette ki manevi nimettir. Ne diyorlar? İmanla paranın kimde olduğu belli değil. Belli olması lazım. Para belli olmasa da onlar para ehli imanın belli olması gerekir. İmanın onun üzerinde görünmesi gerekir. İman, sevinci onun üzerinde görünmelidir. Görünecek ki verebilsin. O aşktan, o muhabbetten. Lut kavmi evet, Resulümüzü yalanladı. Biz de onların üzerine taş yaktıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut'un ailesini, ona zaten birkaç kişiydi iman edenleri kurtardık. Tarafımızdan bir nimet olarak nimet. Şük edenleri böyle kurtarırız. Allah bize bir şey öğretiyor. Eğer şükredersek, Allah'ın nimetlerine şükredersek, o da bir nimet olarak bizi tehlikeden korur. Gazap gelirse bizi oradan kurtarır. Oradan çıkarır, ondan sonra oraya gazabını indirir. Gerekeni yapar. Ne olarak? Ondan bir nimet olarak. Dedi ya, Rabbini vekül tut. Bir tek Rabbine tevekkül et, güven. Sen kulluğunu yap, sen şükrini yap, sen hamdini yap, sen nimeti anlat, gerisi ben senin vekilinim, diyor. Ey insanlar, bütün insanlara birden Allah hitap ediyor. Ya İhennas, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın, o nimetleri unutmayın. Birden nimetleri anlatıyor. Allah gökten ve yerden sizi rızıklandırıyor. Allah'tan başka bir yaratan var mıdır? Gökten yerden sizi rızıklandıran var mıdır? Ondan başka ilah yoktur. Eğer bu böyleyse nasıl çevriliyorsunuz? Nasıl Allah'tan başkasına dönüyorsunuz? Nasıl nimeti başkalarından biliyor, başkalarına teşekkür edebiliyorsunuz? Bu Allah'a şirk koşmaktır çünkü. Ayetler bize ilmişse kendimize göre anlamamız gerekir. Bize söylüyor. Biri öldüğünde eğer o kitabını sağından alacak biriyse ona cennetten, cennetliklerden müjde vardır. Cennet müjdesi vardır. Kitabını sonundan alacak cehennemlik biriyse ona da kaynar sudan ziyafet vardır. Kaybettin diye zor nefeste. Eğer ölecek olan kişi, Allah'a yakın olanlardan biri ise mukarrebundan biri ise ona da hemen cennet vardır. Naim cenneti, naim cenneti nimetlerle donatılmış cennet. Nimetin tecelli ettiği cennet. Nimetlerin tecelli ettiği cennet. Ruh'a ait nimetleri var ona, Allah'ın cemalini, cemalini müşahede vardır, bir de ona hemen cennet vardır. Demek ki, ölenlerin bir kısmı hemen cennete gidiyormuş. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Allah'a yakın olanlar hemen cennette. Bu, Hz. İbrahim'in duasıdır. Beni, Naim Cenneti'nin, bir önce söylediği cennet, oranın mirasçısı var. Ben, Naim Cenneti'ni istiyorum, dedi. Dua ederken. Dua ederken, Hz. İbrahim, bir de ne diyordu bu ayetlerin öncesinde? beni o yarattı. Beni Allah yarattı. O bana hidayeti gösterdi, doğru yolu gösterdi. Beni doyuran odur. İçiren odur. Hastalandığımda bana şifayı veren odur. Kıyamet günü hatalarımı, günahlarımı affedecek olan, affını, mahfiyetini umduğum O'dur. Duayı böyle yapıyor. Beni salihlerden kal. Bana naim cennetini ver. Bizim de öyle dua etmemiz lazım. Çünkü Allah onu bize örnek olarak gösteriyor. Resulullah Efendimiz'den sonra örnek gösterdiği peygamberdir Hz. İbrahim. Allah başka bir şeyi bize anlatıyor. Musa Firavun'un yanında büyümüş. Musa beni İsrailden, İsrail oğullarındandır. Başka bir ırktan. Bir de Firavun'un ırkı başkadır. Onlar Kıptidir. Başka bir ırktandırlar. Birbirlerine tabirca caizse düşman gibi ama İsrailoğulları ne olur? Esir almış. Hepsini köle olarak çalıştırıyor. Musa diyor, şehre girdi Mısır'a baktı ki iki kişi kavga ediyor. Biri kendi tarafından, biri de diğer taraftan. Biri Firavun tarafından. Biri de kendi halkındandır. Kendi tarafından olan, Musa'dan yardım istedi. Musa da ona yardıma gitti. Adama Dur, bir tane vurdu, adamın işi bitti. O anda peygamber olduğunu bilmiyor yalnız. Sonra söyledi ki, önemlidir. Dedi ki, bu şeytanın işiydi o apaçak saptıran bir düşmandır. Yanlış yaptım, böyle yapmamam gerekirdi ama şeytana uydum, yanlışı yaptım. Adam öldü. Sonra dedi ki, Rabbim ben nefsime zulmettim. Evet. Evet. اِنِّي زَلَمْ تُو نَفْسِي Beni mağfiret et, beni affet. İstiğfar ediyor, yanlış yaptı, tövbe ediyor. Evet. Bak, peygamberler hemen ne diyor, ben kendime zulmettim diyor, biz kendimize zulmettik. Müminin bunu rahatlıkla söylemesi lazım. Ben haklıyım demekle kimse af olmaz, mağfiret olmaz. Zulmetti, bundan sonra yapmayacağız. Mafret etti dedi. Rabbi onu bağışladı. Tek sefer söylüyor, bağışlıyor bak. Bilmeden yaptı çünkü, anlamadan yaptı. Çünkü o Gafur ve Rahimdir. Ne dedi Musa bundan sonra? Rabbim dedi. ''Bana verdiğin nimetlere yemin ederim ki, andolsun ki, bundan sonra zalimlere, mücrimlere, günahkarlara, yanlış yapanlara destek olmayacağım. Destekçi olmayacağım, onlara yardım etmeyeceğim. Tövbe. Ayet devam ediyor, son. Son. Bir adam öldürmüş ya, korkuyla diyor şehirde, korkuyla dolaştı, gözetleyerek etrafını sağır, sonra sabahladı, sabah oldu. Geride dönemiyor, Firavun'un tarafından birini öldürmüş. Sonra diyor baktı ki, dün o kendisinden yardım isteyen adam, gene biriyle kavga ediyor, yine onu yardıma çağırıyor. Musa ona dedi ki sen apaçık bir azgınsın. Evet. Bu yanlışı dün yaptım. Bir daha da zaten böyle yapmayacağıma tövbe ettim, istiğfar ettim, yemin ettim. Asla yardım etmeyeceğim. Bu şeytanın işidir. Bu şeytanın hilesidir. Şeytanın insanı tuzağa düşürmesidir. Niye bunu böyle söyledi? Bize söylüyor. Evet Hz. Musa'yı anlatıyor, kavmini anlatıyor. Bize söylüyor. Olmuşsa yapılması gereken şey neymiş? ''Bana verdiğin nimetlerin hakkı için'' diyor, ''bir daha böyle yapmayacağım.'' Mümin de mutlaka bana iman nimetini vermişsin.'' ''Seni bilme, kendini bilme nimeti vermişsin.'' ''Sirat-ı müstakim nimetini vermişsin.'' ''Bunlara böyle nankörlük yapamam.'' ''Benim şükreden bir kul olmam lazım.'' ''Bir daha şeytana bu tavizyi vermem.'' Şeytanın işini yapmam dedi, şeytan işidir dedi çünkü. Böyle yapılması gerekir. Bu Kur'an'ı indirirken, bu Kur'an'da müminler için, bu Kur'an'a iman edenler için şifa ve rahmet vardır. Şifa ve rahmet olacak şeyleri indiriyoruz. Bununla beraber eğer biri iman etmemişse, bu ayetler onlara sadece kaybettirir kayıplarını, zalimlere sadece kayıplarını arttırır. Zaten iman etmiyor, müminlere şifa oluyor, müminlere rahmet oluyor ama iman etmeyenlere de onların kayıplarını arttırır. Biraz daha Allah'tan uzaklaştırırlar. İnsana bir nimet verdiğimizde sırt çevirir, yan çizir. Sanki Allah'a ihtiyacı yokmuş gibi, öyle zannediyor. Ama bir şer dokunduğu zaman, o zaman da umutsuzluğa kapılır. De ki, herkes kendi fıtratına göre davranır. Kim daha doğru yoldadır, silat ve müstakimdedir, Rabbin daha iyi bilir, de. iman edip, salih amellerde bulunanlar, Rableri onları imanları sebebiyle altından ırmaklar akan cennetlere hidayet eder. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırdığımızda, bir rahmet tattırdığımızda, sonra bunu kendisinden çekip alsak, o umudunu kaybetmiş olarak, Allah'tan umudunu keser, Allah'a karşı nankörlük yapar. Yani Rabbim dün vermişti bugün de böyledir demez. Böyle imtihana tabip tutmuş demez. İtiraz eder, Rabbine karşı sanki o nimeti vermemiş gibi nankörlük yapar. Kendisine dokunan bu sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak, bir daha nimet versek kötülükler benden gitti der bu sıkıntıyı atlattım. Allah kaldırdı demiyor. Allah birden nimet verdi demiyor. Sıkıntılar benden gitti der. Çünkü o şımarıktır, böbürleniyor. Bununla beraber, sıkıntı karşısında, eğer onu Allah'tan bilip, imtihan olarak bilirse, sabrederse, Sabredip, salih amel işleyenler, onlar için mağfiret vardır, kerim bir ecir vardır onlara. Yani nimet esnasında da, musibet esnasında da mümin de bellidir, mücrim de bellidir. Allah'a karşı suçlu olanlar da bellidir, mümin olanlar da tavırlarından bellidir. Allah onların tavırlarını bize söylüyor. İnsanlardan öylesi var ki bir ilmi olmadan, bir hidayetçisi olmadan, nur saçan kitaba tabi olmadan Allah hakkında konuşur. Allah hakkında konuşur. Bir de mücadele eder. Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmak için mücadele eder. İlmi yok. Allah'tan bir hidayetçisi yok. Söyledikleri o nur saçan kitaptan değildir. Zanına göre konuşuyor. Allah hakkında mücadele ediyor. Onun için ısrarla Allah hakkında, ahiret hakkında, iman hakkında, İslam hakkında peygamber hakkında bir şey söylüyorsan bir bilgiye sahip olman lazım eğer Allah sana sorsa kim söyledi diye sorarsa sen söyledin ya Rabbi diyebilmen lazım nerede söyledim derse buna cevap vermen lazım delilini göstermen lazım yoksa konuşamazsın ama hepimiz biliyoruz din hakkında herkes konuşuyor Hiçbir kelime bile bilmeyen konuşuyor. Farınca diyor böyle yaptı, yanlış yaptı. Bir bilgisi yok, konuşuyor ama. Evet, onlara, böyle yapanlara, Allah'ın indirdiklerine tabi olun, Allah'ın ayetlerini dinleyin, denildiğinde derler ki, hayır. Biz atalarımızı, büyüklerimizi neyin üzerinde bulduksa, biz ona uyarız. Büyüklerimiz böyle yapıyordu, herkes böyle yapıyor. Büyüklerimiz böyle söylemiş. Ya da alimlerimiz böyle söylemiş, o fark etmez. Biz ona uyarız. Allah'ın indirdiği kitabı kabul etmiyor. Ya da şimdiki modayla hadis varmış bu konuda deyip, çıkıyor işin içinde. Bak diyorsun, Allah böyle söylemiş, o hadis var diyor. Evet, ayet <gülüyor> devam ediyor. Peki ya şeytan onları cehenneme çağırmışsa, onların bu halleri, bu söyledikleri, şeytanın söyledikleri ise, şeytan da onları cehenneme çağırıyorsa, gene onlara mı uyacaklar? Yani bu nasıl aklını kullanmaktır? Kim mühsün olarak, güzel yaparak yüzünü, kendini Allah'a teslim ederse, işte o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Bütün işler demek Allah'a varıyormuş. İşlerin sonu Allah'a varıyor. İki türlü Allah'a varıyor, her işin sonucunu Allah belirler. yani bir iş yapmak istersin, sonuçta ne olacağını bilemezsin, sonucu o takdir ediyor. Ya kazanıyorsun ya kaybediyorsun, buna beraber hangi ameli işlersen işle, sonuç itibariyle o Allah'a varır, hesabı o soracak çünkü. Kim küfre saparsa, ters tarafa giderse, onun küfrü seni üzmesin. Çünkü onların dönüşü bizedir. Hesabı biz onlara soracağız. Onlara neler yapmışlar, biz onlara haber veririz. Allah, Siden'lerde saklı olanı bilendir. Kimin ne düşündüğünü, ne hesap yaptığını bilendir. Dünyada biz onları nimetlendiririz. Bu imkânı onlara verir, onlara nimetleri veririz. Sonra ağır bir azapla azaplandırırız. Kimi? inkar edenleri. Allah'ın ayetlerini yok sayanları. <gülüyor> Hitap bütün insanlaradır. Ey insanlar! Öyle bir günden korkup sakının ki o gün bir baba kendi çocuğu için bir yardımda bulunamaz, bir karşılık veremez. Hiçbir çocukta kendi babası için bir şeyi veremez, yardım edemez. Muhakkak ki Allah'ın vadi hakdır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin. O aldatıcılar. Aldatanlar sizi Allah ile aldatmasın. Bir de Allah ile aldatmak varmış. Nasıl aldatıyor Allah ile? Allah'ın rahmeti ile aldatır. Allah rahmandır, rahimdir. Rahmeti ile muamele eder. Allah afudur, affeder. Yanlıştan sakınmıyor, ters tarafa gidiyor, böyle söylüyor. Allah ile sizi aldatmasın. Sen Allah'a inandın. Tamam, senin imanın var. Bak Allah ile aldatıyor. Allah gerisini zaten ne demiş? Kulak ile gelme, ne ile gelirsen gel demiş. Zaten biz de kulakını yememeye çalıştık. Yesek bile birbirimize helal ederiz, cennete gideriz. Sanki Allah'ın hakkı yok. Allah ile aldatıyor. Allah'ın söylemediği bir şeyi Allah'a, Allah söylemiş gibi yapıyor. Yoksa nasıl aldatır başka türlü? Allah kimi rahmetinin içine alırsa, o kurtuluşa erer. Sen rahmetten kaçarsan, sonra da Allah'ın rahmeti çoktur, doğrudur, çoktur ama sana yoktur. Evet, ne buyurdu ayet-i Allah kimi rahmetinin içine alırsa o rahmete gark olur. Kimi rahmetin içine alıyor, o rahmetin içine girmek isteyenleri. Bununla beraber siz birbirinize rahmet ederseniz, Allah da size rahmet eder, etmezseniz Allah size rahmet etmez dedi. Ölçüsü var bu işin yani, insana bir zarar dokunduğunda bütün gönlüyle, bütün samimiyetiyle Rabbine dua eder. Sonra O'na bir nimet verdiğinde önce kaybetmiş, bütün gönlüyle dua ediyor, bütün samimiyetiyle. Sonra Allah o sıkıntısını giderir, O'na nimet veriyor. Nimeti verince dua ettiğini unutur. Unutur. Bir de Allah yolundan saptırmak için... Allah'a şirk koşar. Söyle onlara, küfrünle biraz, küfrünle beraber nimetlenmeye devam et. Çünkü sen, ateş ehrindensin. Böyle yapanlara söylüyorum. Sen ateş ehrindensin. Sen cehennemliksin. Nasıl yapıyor Allah'a, nasıl şirk koşuyor? Sıkıntı vardı. Bütün gönlüyle dua etti. Allah sıkıntıyı giderdi, nimeti verdi. Ne diyor? Nasıl şirk koşuyor? Ben diyor şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Kendini Allah'a şirk koştu. Allah yaptı demedi. Ben o kadar yalvardın, dua ettin, bütün gönlüyle feryat ettin. Şimdi de diyorsun ki ben yaptım. Ya da işte faranca böyle yardım etti, ben de onu aldım, böyle yaptım. İşte biz böyle yaptık, biz böyle akıllıyız, böyle işi biliyoruz. Allah ona ateş ehli dedi, ne kadar basit görünüyor. Şirk böyle bir şeydir işte. Onun için gözle görülmüyor, görülmüyor. Yani sorsan diyecek, ben öyle şey söylemedim ki zaten. Ben zaten Rabbimden istedim diyecek, o verdi zaten. O verdi, sen niye böyle konuştun peki, niye böyle konuşuyorsun? ''Niye şükredip hamd edip gerekeni yapmıyorsun?'' ''Bak Allah gazap etti, o ateş ehlidir.'' dedi. Sıkıntıdayken bütün gönlüyle yalvarıyordu. Sıkıntı gider, nimeti ver diye, sıkıntı giderip nimeti verince, bu sefer bana şirk koşuyor. Gör, görüyor musun? Bak diyor herhalde. Yani. Nimetleri, Allah'ın nimetlendirmesini anlatıyoruz onun için, bu nimetleri. Nimetle ilgili ayetleri anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra tarafımızdan ona bir nimet ihsan ettiğimizde der ki bu bana ancak benim bilgim dolayısıyla verdi. Estağfurullah, verildi değil. Bu bilgimden dolayıydı. Ben biliyordum onu, ben kazandım yani. İşi biliyordum ondan. Allah hayır dedi. Bu bir fitne, bu bir imtihan dedi. Ancak onların çoğu bilmiyorlar. Bunun bir imtihan olduğunu bilmiyor. Verirken imtihana tabi tutuyor, alırken imtihana tabi tutuyor. Rabbim Allah'tır diyor mu, demiyor mu diye. Muhakkak ki Rabbim Allah'tır. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra sirat-i müstakimde yürüyenler onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar velidir. Ayet bu şekilde geldiyse veli anlatıyor. Onlar için bir korku yok. Onlar mahzun olmaz dediyse veli anlatıyor. Kimmiş? Onlar Rabbimiz Allah'tır. Diyor. <gülüyor> Sonra Silat-ı Müslekim'de yürüyenler. İşte onlar cennet halkıdır yapmakta olduklarına karşılık olmak üzere, içinde, cennette ebedi olarak karıcıdırlar. Onun için ısrarla Allah demek lazım diyoruz. Ben demekten kurtulup Allah dememiz lazım diyoruz. Kıyamet gününden Allah anlatıyor, nimetleri anlatıyor. Nimet, söyledim, bizi sevindiren şeydir, buradaki manevi nimetler oraya Orada, zahiri olarak nimete dönüşür. O gün, o kıyamet günü, onlar nimet içindedirler. Neden dolayı? Sarf ettikleri çabalarından dolayı, çaba gayre sarf etmişler dünyadayken. Bundan dolayı onlar yüksek bir cennetedirler. Yerleri yüksek bir cennettir. Onlar orada cennette boş, anlamsız sözler işitmezler. Yükseklerde kurulmuş taklar vardır onlar için. Allah cennetin nimetlerini sayıyor. Kim burada neyi kazanmışsa orada oyunu görecek. Buradaki manevi nimetler orada zahiri nimetlere dönüşür. Yaratılan hiç yaratana benzer mi buyurdu Allah? Siz hiç düşünmeyecek misiniz? Yani bu söylediklerimden bir üyit almayacak mısınız? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışsanız, Toptan bile O'nu sayamazsınız. Değil tek tek, toptan bile O'nu sayamazsınız. Ama Allah Gafur ve rahimdir. Hepsini say demiyor. En azından yani gördüğünü say, gördüğünü söyle. Rabbine şükret. Hadi görmediğini, anlamadığını makfiret anlamadığını etti. Rahmetiyle muamele etti. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Muhakkak ki kulluk da O'na aittir. O'na kulluk edilmesi gerekir. Eğer bu böyleyse, siz de böyle iman etmişseniz, siz Allah'a karşı sorumluluğunuzu unutup, kendinizi başkalarına karşı mı sorumlu görüyorsunuz? Nimet olarak size ulaşan ne varsa hepsi Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı geldiğinde, bir zarar dokunduğunda zaten ona yalvarıyorsunuz. Ona yalvarmıyor musunuz? Sonra sizden zararı kaldırdığında sizden bir kısmı Rabbine hemen şirk koşar. Bu Allah'tan değil der yani. Biz böyle böyle yaptık, onun için bu sıkıntıyı biz giderdik, biz yaptık. Allah şirk hoş diyor. Yani Allah yapmadı dediğin her şey için şirk hoş dedi. Allah size, sizden, nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden size... Çocuklar verdi, torunlar verdi, sizi güzel şeylerle rızıklandırdı. Şimdi siz Allah'ı bırakıp batıra mı inanıyorsunuz? Allah'ın nimetlerini böyle inkar mı ediyorsunuz? Yani bütün bu nimetleri Allah'tan bilmiyor musunuz? Bunun için şükretmiyor musunuz? Şükretmediyse nimeti inkar et. Biz böyle yaptı, biz şöyle yaptı diye. Her şey benden ve nimet diyor. Gerçek şu ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'tan, gönülden Allah'a gönülden yönelip itaat eden, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan müşriklerden olmayan bir kuldu. Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah da onu seçti, doğru yola hidayet etti sırat-ı müstakime hidayet etti onu biz ona dünyada bir güzellik verdik muhakkak ki ahirette de o salih olanlardandır bu sefer hitabı Resulullah Efendimiz'e yaptı sonra sana vahyettik şöyle vahy ediyoruz sana sen de İbrahim'in dinine uy o müşriklerden değildi Dolayısıyla bize ne diyor? İbrahim'in dinine uy. O Allah'ın dostu, Allah'a dost. Allah onu dost seçti. Gönülden Allah'a itaat ediyordu. Allah'a hiçbir şey, şirk koşmuyordu. Evet. Nimetlerine şükrediciydi. Biz de ona hem dünyada hem ahirette evet, güzellik verdik, salihlerden kıldık. Bize de düşen şükretmektir. Nimetlerini görüp şükretmektir. Salihlerden olmaya çalışmaktır. Aslında ne filmini birini anlamaya çalışıyoruz. Nimetlendirdi, nimet verdi. Nimetleri, nimetlerini sayıyor Allah. Nimeti gör, şükret diyor. Şükretmemiz için nimetleri sayıyor. Hangi nimet gelirse gelsin bendendir diyor. Ben veriyorum. Sıkıntı gelince onu kaldırması ayrı bir nimet. Sıkıntıyı kaldırdıysa, beraberinde bir nimet geliyor demektir. Toptan Allah'ın nimetlerini toptan saysanız, toptan bile sayamazsınız dedi Allah. Bununla beraber Allah gafur ve rahimdir. Yani sana hepsini tek tek say demiyor. Evet. En başta okuduğumuz ayetlerde ne buyuruyordu? Fakama bin nimet Rabbi kefahes. Rabbinin nimetlerini anlat. Kime anlat? Önce kendine anlat. Kendine anlat ki imanın olsun, Allah'a şükrin olsun, teşekkürün olsun, hamdın olsun, Rabbini anlayasın, tanıyasın. Yoksa nimetin üstünü örttün. Örttün ne oldu? Örtmek küfür demek. Onun çiftçiye kafir deniyor. Arapçada çiftçileri kafir denir. Niye? Dokumu ekiyor. Üstünün toprakı örtüyor ya, toprakı örttü, örten kafir. Yani üstünü örttür mü, hakikatini perdeledin mi, nimeti perdeledin mi, yok saydın o nimetin kafiri olursun. Ya şakiri ya kafiri olursun. Ya şükredeni ya inkar eden yok, yok yani olursun. Şeytan da kovulurken, siret-i mistekimde oturacağım, onları yoldan çıkarıp kendime bağlayacağım, Çoğu şükretmeyecek dedi, şükürsüz insan, şükürsüz insan kafir insan demektir, nankör insan demektir. Rabbinin nimetini inkar eden Rabbini inkar etmiştir zaten. Onun için ef'ari inkar eden Esma'yı inkar etmiş, Esma'yı inkar eden Allah'ın zatını inkar etmiştir. Yol böyle gidiyor, yol böyledir. En baştan onu perdelerden kapattın zaten, örttün. Eğer nimeti onundan görmedinse bu durumda sen şükredemezsin. Allah'ı kerim olarak görmedin demektir. Bak ismi de inkar ettin. Kerim olan Allah'tır. Allah'ı kabul etmedin. Yani fiili anlarken esmayı anlamış olalım diye zatını anlamış olalım, tanımış olalım diye anlamaya çalışıyoruz. Yoksa iş fiilde bitiyor. Fiili görmedin mi, ismi göremezsin. Şahit olamazsın, oyun tadamazsın. Fiille beraber tadıyorsun çünkü onu. O muameli, fiiliyle beraber görüyorsun. Mesela bir yanlış yaptık. Hata işledik. Manevi nimeti söylüyorum. Tövbe edeceğiz. Başa çare var mı? Hayır. Tıpkı peygamberlerin yaptığı gibi tövbe etmek zorundayız. Ne diyeceğiz? Ben kendime ettim. Ben kendime zulmettim, ben zulmettim benim mağfireti. Sen benim Rabbimsin. Senden başka günahı mağfiret edecek yoktur. Ve ben mağfiretini istiyorum. Subhan olan sensin. Hatasız, kusursuz olan sensin. Ben, ben seni kurunum, aciz kurunum. Değil mi? Hatayı işledim, kendime zulmettim. Senin peygamberlerin de öyle yapmıştık. Onları bize böyle öğretirken, hiç kimse günahtan masum değildir diye öğrettin bize. Ben de kata işledim. Beni affet. Beni mahfiret et. Deyip bütün gönlümüzde Rabbimize yöneldik. Bizi affettik. Tamam, affettim dedi. Affettim dedi ama biz bunu tattık yalnız. Yani gönlümüzdeki o günahın ağırlığını aldı. O rahmetiyle tecelli ederken, bir anda o halımız değişiyor. Şimdi buna, bunu görünce, neyi tatmış oluyoruz aslında? Rabbimizin gıfır olduğunu, gıfâr olduğunu, tevab olduğunu, afu olduğunu, tattık, ismini tattık. Ama önce fiil var ortada. Bize bir muamelede bulundu, bir manevi bir muamelede bulunmuş. O yüzden Resulullah Efendimiz anlatırken, Duanın, tövbenin, istiğfarın kabul olup olmadığını nereden anlarız?" dedi. Dua ederken ya da tövbe istiğfar ederken o anda eğer böyle vücudumuz diken diken olduysa, tenimiz böyle ürperdiyse, içimize böyle bir titreme geldiyse bu Allah'tan bir muamele, Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Duamız kabul oldu, istiğfarımız kabul oldu demektir. Yoksa bir şey hissetmedin, bir şey yok. Sen tövbe etmemişsin, istihbar da etmemişsin. Senin duan da kabul olmamış. Bir şey hissetmen lazım o anda. Yani ortada bir fiilin olması gerekir ki isim tecelli etmiş olsun. Evet, fiillerini anlarken esmayı, isimleri tat tadıyoruz, tatmamız gerekir. Bunu için söyledim biraz önce. Yani Allah kiminle verirse versin. Gelin her nimet Allah'tan geliyor. Elbette ki nimete vesile olana teşekkür ediyorsun. Yok ben senden alıyorum ve tanımıyorum Allah'tan gelmiş. Böyle değil. Nimete vesile olana teşekkür etmeyin. Allah'a şükretmiş olmaz bir kere. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Eğer biri Allah'a karşı nankörse o zaten nankör biridir. İnsanın karşı da nankördür. Yani yok ben işte bu nimeti böyle önemsemedim. Yani bunu nimete vesile olana teşekkür etmedim ama ben Allah'a şükrediyorum. Yalan. O yalan. O yanlış. Ne kadar insanlara şükrediciyse o kadar Allah'a karşı şükreden bir kuldur. Gönül bu. Çünkü değişmiyor. O'nun gönül hali öyledir. İnsana karşı nasılsa Allah'a karşı da öyledir. O'nun gönlü öyledir yani. Allah'a karşı şükreden bir kul, herhangi bir kuldan küçücük bir nimet gelse, bir ikram gelse, hatta bir tebessüm bile gelse, bütün gönlüyle O'na teşekkür etmek ister. İçinden geliyor yani, elindeki bir şey değil. Gönlü öyledir O'nun. Ama Allah'a karşı nankör. Biri, ona en büyük ikramı yap, yardımı yap, şöyle ufak bir hata bulur, hepsini birdenbile siler. Sanki ona hiçbir iyilikte bulunulmamış gibi yapar. Nankör biridir ondan. Anlayalım diye söylüyorum, gayemiz, derdimiz kimseyi eleştirmek değildir, çekiştirmek değildir. Her birimiz kendimizi anlayalım. Anlayıp ben şükreden bir kul muyum, yoksa nankör bir kul muyum diye. Çünkü şükür, iman demektir. Şükretmeyenler şeytana tabi olmuş demektir. Şeytanın peşinden gidiyor demektir. Allah da kim sana uyarsa hepinizi cehenneme dolduracağım dediği zümredir. Şükürsüz kullar, nankör kullar. Bu nimeti ister manevi olsun, ister zahiri olsun. Evet. Korkarım ki oradan kaybetmişiz. Sırat-ı müstakime girip yürüyoruz. Zaten şeytan sırat-ı müstakimde duruyordu. Oturuyor. Bekliyor orada. Gelenleri oradan çıkarırken şükürsüz yapıp çıkarıyor. Teşekkür etmiyor bu. Aslında hep beraber, hep söylüyor. Birbirimize teşekkür borçluyuz. Birbirimiz için cennete vesile oluyoruz. Sahabe kendi zamanındaki o yoksullara, fakirlere ikram ederken bir de onlara teşekkür ediyorlardı. Ne diyorlardı? Bunlar bizim için cenneti sırtında taşıyanlardır. Cenneti sırtında taşıyanlar, cennetimizi sırtında taşıyanlar. Bunları olmasa, biz vermesek kazanamayız. Bunların sayesinde cennete gidiyoruz. Bunlar bizim cennetimizi sırtında taşıyor. Fakirler için söylüyorum bunu. Bir de fakirleri küçümseyip alay edenleri düşünün. Onlar da biz müminiz diyor. Nimetleri devam ediyor. Devam edeceğiz inşallah nimetlere. Allah bizi nimeti nimetleri kendisinden görenlerden eylesin. Şeytan'a tabi olup nimetlere şükretmeyen şükürsüz kullardan eylemesin inşallah. Her nimeti Allah'tan bilip Rabbine karşı şükreden nimeti alınca da isyan etmeyen, itiraz etmeyen, onu bir imtihan olarak görenlerden eylesin inşallah. Allah bizi zatının tecellisiyle nimetlendirsin inşallah. İsimleriyle efaliyle bizi nimetlendirsin inşallah. Amin. Bizi nimetlerine, efârına esmasına şahit kılsın inşallah. Amin. Allah hepimizden razı olsun.